Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz, merhabalar. Ömer günaydın, Özdeş günaydın. Günaydın. E günaydın, evet. E, şimdi... Belki Akmeş'e var teknik masada. Evet, haberdarım. Tamam. Şimdi e, bu... E, Başlamadan evvel... Az evvel Guardian'da okudum, ee, Guardian gazetesi e, Büyük Britanya'da öldürülen kadınların çetelesini tutma kararı almış. E, ben e, haberdar değildim bundan tabii e, e, ama Türkiye'de bunu bir senelerdir yapıyor biliyorsunuz. Evet. E, ve dolayısıyla bunu yani bu öncü girişimi... E, Tekrar selamlamak lazım anet açısından söylüyorum. Ee, diyor ki Haber e, Guardian'da e, o kadar çok artık e, cinayet işleniyor ki kadınları hedef alan. Yani bunun bir çetelesini tutmanın vakti geldi diyor. Bu, bu parantezi de e, Biyanet'i selamlayarak e, açmış ve kapatmış olayım. Evet. İyi ettin. Ben de, bizi de görmemiştim. Ben, ben görmemiştim. Yani. Evet, ben de görmemiştim. Yani. Daha, şimdi bir, bir tararken. Ee, bugün e, bu soykırım tartışmalarından bahsedeceğiz. Şimdi e, artık ayağa düştü yani e, Gazze'de olup bitenler ve genelde Filistin'de sadece Gazze değil tabii Batı Şeria'da da öyle. Bütün işgal altındaki topraklarda gayet e, sistemli. E, bilinçli e, bir e, yok etme e, hareketi cereyan ediyor. Şimdi e, bu olup olup biten karşısında e, beşeriyetin, insanlığın, e, işte uluslararası kurumların, kuruluşların, e, devletlerin e, yapabileceği şey son derece sınırlı. Tabii bir de bu soykırıma destek olanlar var. Oraya da geleceğiz. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ama sadece o değil Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesi ve Almanya tabii. Şimdi bu bağırış çağrış içerisinde yapmayın etmeyin işte insanlığa karşı suç işleniyor. Çünkü yani İsrail'in 7 Ekim sonrasında geçen senenin 7 Ekim'in sonrasında yaptığı her şey neredeyse insanlığa karşı suç. Yalnız burada e, bir anlam kayması var. Yani e, bu federal edenlerin, e, itiraz edenlerin, protesto edenlerin e, maalesef e, yani görmezden geldiği demeyeyim çünkü herkes her şeyin farkında artık ama ya atladığı nokta şu e, İsrail, e, İsrail'in faşist hükümeti soykırım yapmak istiyor. Ya insanlığa karşı suç işlemek istiyor. Dolayısıyla burada bir şaşıracak bir şey yok yani. Ya, evet tabii soykırım, tabii soykırım yapacağız diyorlar zaten. Bakanlar söylüyor. Yani açık açık söylüyorlar. Televizyonlara insanlar çıkıyor, gazeteciler, e, halktan insanlar. Tabii yok edeceğiz onları diyor. Dolayısıyla burada bir çok farklı bir, bir bir dünya var. Yani bir bir, bir İsrail, İsrail var. Bir, bir de geriye kalanı var. Bir de tabii İsrail'e yardım edenler var. Şimdi bu yani burada bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Yani artık ya soykırım yapıyorsunuz? Yeter, yapmayın demek yetmiyor. Ne yapmak lazım? Hiçbir fikrim yok ama yani İsrail bütün yasalar üstü bir ülke olduğu için, çünkü ülke diyorum çünkü yani orada çıkan 3-5 çatlak ses dışında ezici çoğunluğu, İsrail ülkesinin ezici çoğunluğu bütün bu olup bitenlere razı, yani, ziyadesiyle razı ve bütün gelen haberler Haaret gazetecisi başta olmak üzere, ee, i̇nsanlar e, razı oldukları gibi Gazze'de olup biteni duymak dahi istemiyorlar. Yani burada biraz e, 1930'ların, 40'ların Almanya'sına da çok benziyor. Ya orada tabii o, o dönemde e, sosyal medya yok, haberleşme yok falan ama yani bazıları da bir, bir, bir sürü şeyi biliyor. Yani bu temerküz kampları yani toplama kampları, Etrafında yaşayanlar en azından e, ne olup ne bittiğinin farkındalar. Ama görmezden geliyorlar. Yani burada da aynı durum var. Televizyon izleme oranı düşmüş İsrail'de. ne <gülüyor> Düşünün. Yani e, de, bakmak görmek istemiyor. Çünkü bir, bir ters bir şey olduğunun aşağı yukarı farkında. E, bir de bir, dil bilen insanlar çoğu tabii İsrail'de oturanlar. Yani böyle başka mecraları da izliyorlar falan. Şimdi... Burada hakikaten bir... Pardon bir şey e, Haret derken tabii onun e, bu genel dışında kaldığını da söylememiz lazım. Haret'i yakında. Haret özellikle Haret yazıyor zaten bunları. Bunları yazıyor. Yani seninle konuşurken yanlış anlaşma, anlaşılma olmasın diye söylüyorum ya. Haret bu genel İsrail toplumundaki görmezden gelme eğilimin dışındaki ender yayın organlarından işte bir tanesi. Yani işte o kadar ama yani onu da kaç kişi okuyor? Yalnız e, son zamanlarda bu Jerusalem Post e, gazetesinde de aykırı e, haberler çıkmaya başladı. E, yani nereye kadar gider falan tabii belli değil ama genel hava yani İsrail'deki genel hava bu e, katliamın, soykırımın devamından yana. Yani bunu bunu görmek lazım en azından. 5 Kasım Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine kadar yani bu durumda ne var işte Ekim Kasım 2,5 ay neredeyse evet. boyunca bunun sürmesi, sürdürülmesi ee, gibi bir e, deadline bir son tarih bir hesap olduğu anlaşılıyor. Yalnız yani bu... yani Trump'ın kazanacağı öngörüsü, beklentisi. Öngörü, tabii tabii. Evet evet evet evet. Çünkü diğerleri e, herhalde aynı politikayı izlemeyecek yani evet. Harris, Walts ikilisi e, onun emareleri var ortada. E, ama e, a, yani alınmış kararlar var. Bir kesinti oldu galiba duyabiliyor musun? Cengiz Bey'in sesi şu anda kesildi. Evet. bir o, Onun tekrar gelmesine kadar ben de birkaç şeyle ilaveyle devam edeyim. Yani İsrail'in en önde gelen muhalif gazetecilerinden Gideon Levy e, üzere. Evet, ha, şimdi Cengiz, Cengiz Bey. Sizin sesiniz az evvel gitti. Tekrar şu anda bir, da, bir, evet şu anda da. Şu anda da yok. Yani Gideon Levy Gazze'de yaşayan insanlık dramının kitabını yazmıştı bir kere yani The Killing of Gaza Killing. Report on a Catastrophe diye. Gideon Levy'nin kitabından da bahsettim bir hmm. kopukluk var Cengiz arayı doldurmaya çalışıyordu Anladım, yani evet, evet gidiyor, en, geliyor. gidiyor geliyor en önemli şey de Levy, Gazze'de yaşanan insanlık dramının kitabını yazdıktan sonra şöyle diyordu yani 2,3 milyon insanı 18 yıldır bir kafeste tuttuk şimdi de bombalıyoruz 15.000 bin çocuğun 20 bin kadının ölümünü meşrulaştırıyoruz Tanrı aşkına ne yapıyoruz biz diye isyan ederek eninde sonunda yüzleşmek zorunda kalacağız diyor. Yani inkar toplumu diyor tamamen tabii, kaç İsrail'li Gazze'ye gitmiştir onlara yani anlatmaya imkan yok ve bu ne, bu ne cüret diyor yani. Tamamen şimdi, sıfırlamak lazım diyor inkar toplumunu. Şimdi Enzo Traverso kendisi bir İtalyan Yahudisi. Amerika'da hoca, ilmi siyasetçi ve 2013 yılında e, Yahudi modernitesinin veya modernliğinin sonu e, adlı e, çok önemli bir kitap e, çıkardı. Ee, ...bir öngörü kitabıydı bu aslında. Yani bugünü e, o zamandan anlatan bir kitaptı. 2013, yani 10 sene önce, 10 küsur sene önce. Şimdi de bu Gazze Tarihi ile Yüzleşiyor kitabını çıkardı. E, İngilizce ve İtalyancası var. Diğer dillerde de hızla çıkacaktır. Küçük bir deneme, fevkalade önemli bir kitap. Çünkü... Kitabın adını bir daha söyler misiniz? Gazze Tarihi ile Yüzleşiyor. Gaz Gazze. Gazze Faces History, İngilizcesi. Tamam. Ee, yani çıktı 4 Ekim'de e, kitapçılarda ama e, e, fevkalade önemli çünkü bir şekilde içeriden yazıyor. Zaten yani bu o, Gazze'de ve Filistin'de olup bitenlere karşı en güçlü sesler e, yani e, Yahudi aydınlardan çıkıyor. Evet. evet yani evet ben de şuna hemen bir ilavede bulunayım yani e, inkar toplumu olduğunu söylüyor Gideon Levi. o da evet. onun kitabı da Ekim'de yayınlanacak işte evet. The Killing of Gaza Reports on a Catastrophe diye yani, her şey diyor ö, ö, yani biz tamamen dünyada burada çocukluğumuzdan beri tüm Filistinlerin bizi denize atmak istediği duygusuyla yetiştiriliyoruz Tabii. öldürmek için doğduğumuz seçilmiş halk, halk olduğumuz Tarihteki tek kurban olduğumuz Holocaust'tan sonra istediğimizi yapmaya hakkımız olduğu gibi pek evet. çok değer yıllarca damarlarımıza işlendi. Dünyada bu kadar inkar içinde yaşayan, bu kadar öz bilinçten yoksun bir toplum olduğunu sanmıyorum demiş mesela. Şimdi aynı minvalde e, Omer e, Bartov'un, e, yani senin adaşın e, Omer Bartov'un bu eski asker ve tarihçi tarih profesörü onun guardian'ında uzun bir makalesi var yarın şayan tavsiyedir Bartov yani 73 harbinde falan savaşıyor yani kimsenin ona sen ne hariçten gazel okuma diyecek hali yok Rabin mesela İtsak Rabin'le falan irtibatta o çok önemli bir noktaya işaret ediyor. Bu meşhur e, İsrail savunma güçleri, sahal yani İsrail ordusu, e, IDF tabir edilen, e, defense forces, e, bunların faşist kökenlerinden bahsediyor. Aynı e, yani üçüncü Reich ordusunun faşist kökenleri gibi Norbert Norber Elias da bundan bahseder bilirsiniz Almanlar evet. yani 1919'dan bu yana e, o, o ordu içerisinde yani Alman ordusu içerisinde bir, bir e, ideolojik bir beyin yıkama söz, söz konusudur aynı şeyin İsrail savunma güçleri için olduğunu söylüyor e, Omer Bartov ve kıyamet koptu tabii çünkü <gülüyor> dünyada bu e, sahal e, dünyanın en demokratik ordusu falan diye pazarlanıyor biliyorsunuz. Evet, ahlaklı sürekli. bir de değil mi? Ahlaklı, yüksek. Ahlaklı. ahlaklı, evet terbiyeli şu bu falan. İşte bizim e, imajımızı zedeleyenler e, bu e, diğer ülkelerden gelen Yahudiler işte e, Fransa'dan e, Amerika Birleşik Devletleri'nden falan yani bu 7 Ekim sonrası gelenler falan diyenler var. Onun böyle olmadığını ve e, bu İsrail savunma güçlerinin tahalın İsrail ordusunun e, baştan aşağı e, yani bir, demin Gideon Levy'e atfen söylediklerini deyit eder şekilde e, bir kasten ve bir Arap karşıtlığı Müslüman karşıtlığı ve e, yani civarda kim varsa <gülüyor> ona karşıt bir şekilde e, eğitildiğini söylüyor. Ömer Bartov dünkü Guardian'daki uzun yazısında buna bu yani bu bu bir femkala'de önemli yani bir şey detay değil bu ayrıntı değil. Bunların herhalde artçıları olacaktır, arkası gelecektir. Çünkü yani herhalde günün birinde bu iş bittiğinde biterse ama bittiğinde diyelim en azından temenni edelim. Yani İsrail'de ve İsrail dışındaki Yahudi dünyasında muazzam bir yüzleşme gerçekleşecek. Bütün bu bilgiler, haberler, tahliller ve çağrılar da herhalde buna destek olacak diye ümitleniyorum yani bilmiyorum ama diyeyim? evet aynen öyle şimdi müsaade sen ben de bir eklemede bulunayım ilavede bulunayım bu o denen grupta yeni Mehdi'nin evet. kurduğu grupta çok önemli bir belgesel yayınlandı İsrail'in gerçek aşırıcılığı diye Israel's Hı -hı. Real Ex Extremism ama real'ı hem gerçek anlamında kullanıyor hem de filme alınmış hmm. anlamında kullanıyor real. Yeni bir belgesel diye bu son derece çarpıcı şeylerle yani bir İngiliz kökenli Yahudi olduğunu sanıyorum. Inigo Gilmore mülakatları yapıyor ama İsrail içindeki bütün aşırı gruplara en faşist gruplarla da görüşme yapmış. Karim Şah da kamerada. Ve inanılmaz şeyler oluyor. Mesela e, Sav Teisha diye bir grup var. Ve onun şefi de bir genç kadın. E, Reut, Reut Ben Haim diye. E, kadın e, küçük e, bebeğiyle 8 aylık yanılmıyorsam sırtına alarak Şeyi örgütlüyorlar. İsrail açlık açlık çekmekte olan e, Filistinlilere yardım gö Yardım geçidi zaten 3 yerde var. Orayı basıyorlar İsrail polisiyle de hafif çatışarak ve engelliyorlar yardımların gitmesini. E, onu e, soruyor Enigo Gelmore işte uh -huh. kad kadına soruyor Reut Reut Ben Heime ya da Hayim. Ee, yiyecek yardımını nasıl engellersiniz diye bir tuhaflık yok mu? Sizin kendi küçük çocuğunuz da var falan diye ee, yok yanlış anlıyorsunuz diyor. Soru yanlış diyor. Onlar hepsi Hamas'a gidiyor. Bütün yardımlar diyor. Evet, tabii, tabii. Ve sonuna kadar yapacağız ve bir de filmde çok ilginç bir şey var. Ee, İsrail'de yapılan yeni bir kamuoyu yoklamasına göre İsrail toplumunun üçte ikisi Gazze sakinlerine yiyecek yardımına karşıymış. Üçte ikisi açlık Evet, tabii. Yani bunu ispatlıyor. Yani sekiz çocuklu ya da sekiz aylık bir çocuğu olan bir kadın açlıktan kırılan çocuklara gıda yardımına nasıl karşı çıktı çıkıyor anlamadım deyince. Çünkü yardım Hamas'a gidiyor diyor. Bir de çok ilginç çarpıcı bir şey var. Bir berber dükkanı kuaför reklamı var. Yerde üç Filistinli hareketsiz yatıyor. Kolları arkadan bağlı. Ölü oldukları varsayılıyor. Yüzüstü yatıyorlar. Sosyal medyada paylaşılmış, sayısız paylaşım yapılmış videoda bir İsrail askeri yüzü silinmiş. Elinde dükkan reklamı afişi yapıyor. Ondan sonra onu da buluyorlar. Filmde İdo adını taşıyor. Berber dükkanı sahibi. Tel Aviv'de yakınlarında. Tel Aviv'de yani bunu nasıl yapıyorsunuz diye sorunca ölü değiller ki onlar elini ensesinde tutan, tutamaz ölüler diyor mesela ve yerleşik televizyon en önemli noktalardan bir tanesi de yerleşik televizyonda haberlere de çıkmaya başlamışlar artık bu insanlar bayağı öldürmeyi savunup Tabii. yerleşik televizyonlarda da yer alıyor mesela Ayalet Şaked de vardı eski bizim de zaman zaman değindiğimiz Peşhur, bakan eski bakan. Eş, bakandı o da İDEF'e yani İDEF'e en ahlaklı ordusudur dünyanın diyor işte bu filmdeki In Inigo Gilmore. A. O da diyor ki sen yalancının tekisin sus artık falan diye cevap veriyor. Yani şey filmde <gülüyor> şey yapana soru sorana ve diyor ki filmde de Meir Kahane'nin işte meşhur terörist Hı hı. Mesih ideolojisi biz karar veririz diye böyle bazı faşizm ötesi tiplerle genç tiplerle öldürmeye çekmiş tiplerle de yapılmış konuşmalar var biz karar veririz ne hükümet ne ordu ne başbakan karar verir Biz kim ölecek kim kalacak diye ve yerleşimcilerin görüntüleri vardı yani Deşet verici bir film. Şimdi şu artık iyice açığa çıktı. Yani bu e, Benjamin Netanyahu meselesi değil. Bu İsrail toplumunun meselesi. Yani e, ve bununla ilgili bir dolu e, haber çıkıyor, ana, tahlil çıkıyor e, ve... Bu sürecektir yani bu anlaşıldı artık yani bu işte Benjamin mi Netanyahu gitsin her şey düzelecek bu bunun pek çok başka örneği de var dünyada işte şu e, diktatör gitsin e, her şey yoluna girecek falan öyle değil. Çünkü toplumların e, yani çok ciddi desteği var bu, bu diktatöre. Kesinlikle. Tam da onu gösteriyor işte bu evet. film. Yani e, Gideon Levy de hemen bunun üzerine de konuşmuş Tabii. bu film üzerine. Tabii. Bu Tabii. belgeyi seyredin, bu belgeseli seyredin ve İsrail'i görün anlayın demiş. Ha. Hares'te de yazmış. Lara Friedman da bu Orta Doğu Barışı Kuruluşu Vakfının başkanı kadın yani insanın bağırsaklarını deşen bir film diyor müthiş barışın, midesine yumruk gibi yine ve ünlü ödüllü yazar ve aktivist Naomi Klein de olağanüstü bir araştırma demiş film bu film için tüm toplumun durumunu gösteriyor diyorlar. Şimdi evet. Joseph Masad'ın Joseph Yusuf Masad aslında Filistin asıllı bir Ürdünlü hoca Kolombiya'da. Onun önemli bir makalesi yayınlandı bu hafta ve Masad hatırlarsın Ömer Seymour Hersh Atıfta bulunuyor Amerikalı gazeteci bu Ebu, Ebu Gurey hapishanesi vardı 2003'te. Amerika'nın Iraklı mahkumlara yaptığı fiziksel ve cinsel işkence bağlamında 2004'te ortaya çıkmıştı. Evet. Şimdi orada her 1973 tarihli bir meşhur... Rafael Patay diye bir İsrail'li oryantalist, o da faşizan tabii ama işte sözüm ona akademisyen. Ee, Rafael Patay'ın 73'teki meşhur kitabı da Arab Mind yani e, Arab e, zihni. zihni evet zihni diye çevirebiliriz. Ee, ona atıfta bulunuyor. Şimdi ne, neden e, Masat bu makaleyi yazmış? Ee, zira e, geçen hafta Korkunç bir e, ifşaatta bulunduğu e, bir e, yerel e, İsrailli bir e, sivil toplum kuruluşu ve e, bu hapishanelerdeki ırza geçme e, yani askerlerin e, erkek e, esirleri, savaş esirlerini neyse orada tutulan e, Filistinlileri aşağılamak amacıyla nasıl ırzlarına geçtiklerini e, Faşe'den e, bir belge yayınla, e, yayınladı. Hiçbir tepki almadı bu biliyorsunuz haberi bile olmadı. Evet. Batı basınında da haberi olmadı. Şimdi bu haberi olmadığı gibi. Açık e, gazetede oldu ama. E, İsrailli, e, İsrail'li faşistler e, hapishaneye yürüdüler. O e, işte bu suç tabii yani bu da savaş suç orada her ne nasıl olduysa o askerleri tutuklamışlar. Şimdi poz falan veriyor herifler yani zaten <gülüyor> artık ortalıktalar yani. Onları kurtardılar, çıkardılar hapishaneden yani. Ee, Şimdi beş, bu... beşine e, ev hapsi. Evet, evet evet. Ama ama Instagramda orada burada devamlı yazıp çiziyorlar. Şimdi bu bağlamda yani bu Arap zihni. E, kitabı Rafael Patay'ın 73 tarihli Arab Mindu'nun Türkçesi yok galiba. E, şimdi orada e, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve e, tabii İsrail'in e, bu e, Arap zihnini nasıl savaşta kullandığını anlatıyor mu masada aslında? E, ve e, diyor ki Araplar sadece güçten anlar. Ve ikincisi e, Arapların en büyük zaafı utanç ve aşağılanmadır. Yani e, ırzına geçirilen bir erkeğin e, haleti ruhiyesini e, anlatıyor e, bu kitap. Rafael Patay'ın Arap Malik kitabı e, ve Masad da buna atfen ya bütün bu olup bitenlerin tesadüf olmadığını dile getiriyor. Yani bu ta 73'te öyle mi? Yani Tabii Son tabiri derece tabiri ilginç. Tabiri Şimdi de... Ve Amerika Birleşik Devletleri de buna e, binaen e, Ebu Gureyb'de e, gerekeni yapıyor. Tabiri evet. caizse. Evet ve şeyde bu çeşitli bahsettiğimiz filmde, bu dokümenter belgesel filmde de çeşitli tanıklar hemen ifade veren faşistler İsrail'li faşistler İsrail evet şeyi açıkça savunuyorlar aşağılamak onların esastır değil. bizim hedefimiz odur zaten tabii, tabii, e, onlar, Hamas yani, aşağılanmalıdır değil en başta söylediğim yani işte insanlığa karşı suçta bilmem ne defa öyle bir şey değil bunlar bilerek isteyerek bilinçli bir şekilde yapılan şeyler aynı e, yani nazi e, yani, e, nazilerin ve alman ordusunun e, 1930'lardan sonra yaptığı gibi ya. Evet yani durum son derece net ve ama büyük bir... ya yani filmin kendisinde de görüldüğü gibi birtakım sesler de büyük bir cesaretle İsrail'in bu durumu tamamen kendini yok edecek bir cüret olduğunu söyleyenlerle konuşmalar var. Oradaki entelektüellerde büyük bir netlikle mücadele etmeye devam edeceğiz evet, diyorlar. Tek, tek kesinlikle o elimizdeki tek umut, umut ee, Az az da olsa vicdani retçiler de var. Ya, işte, yaşında. gördük o, üç evet. tane Evet, evet, evet üç yöpüsyaneye girdi var. üç kişi daha çıktı şimdi. Ee, Talimitlikten e, da... sonra evet. Evet. evet. evet. Peki o zaman evet, da bit bitirebiliyoruz herhalde. Biz sana e, bir parça olarak şeyi seçtik... ...Wooden Ships diye... ...Cross Bistills, Nash ve Young'un ünlü şarkısı... ...Woodstock'ta da söyledikleri... Evet. Sözde, e, ...sözleri de şöyle yorumlanabilir... ...yani bana bir gülümsersen anlayacağım... ...çünkü bu herhangi bir yerde... Aynı dil olmasa, farklı diller bile olsa herkesin anlayacağı bir şeydir. Bakıyorum da senin ceketin, dostum benimkinden farklı, sen öbür taraftansın. Bir şey öğrenmek istiyorum. Söyler misin bana lütfen kim kazandı diye soruyor. <gülüyor> <gülüyor> ve ondan sonra da ahşap gemiler suyun içinde gayet e, özgür ve kolayca gidiyorlar yani kıyıda da gümüş insanlar hadi biz de ondan olalım özgür ve kolay gidenler <gülüyor> yani böyle sizin öldüğünüzü gördükçe bizim yüreğimizi korku sarıyor tek yapabileceğimiz şey sizin o feci çığlıklarınıza bizim de katılabilmemiz biz gidiyoruz ama anladık sizin bize ihtiyacınız yok diye gidiyor. Ondan sonra ve orada uzak güzel bir rüzgar esiyor, ılık bir rüzgar esiyor omuzumdan. Yeni bir yol çizeceğim kendimi alasmadık diye gidiyor. Wooden evet. Chips böyle bir şey seçti evet. işte. Evet Allah bu cehennem sıcaklarında herkese akıl fikir ve özellikle Gazelilere ve Filistinlere sabır versin yani. Ha. Çok teşekkürler evet, Cengiz. Evet. Görüşmek üzere. İyi günler.